bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akpudutili, büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi. Günaydın. Günaydın hoş geldin. Hoş bulduk. Fikret yok, Kret ders yok. var. <gülüyor> e yani ders var değilim şimdilik. E, yurt dışında derse ama neyse. <gülüyor> evet. e, şimdi bugün e, daha önceden haberini bir iki kere vermiştik. Geçen sene de aslında bu zamanlar e, Selanik'te başka bir toplantı olmuştu. Onun haberini vermiştik. E, Avrupa e, toplumsal ve Dayanışma Ekonomileri ya da Avrupa Dayanışma Ekonomileri diyelim, ağının e, yıllık toplantısı vardı geçen hafta Atina'da. <gülüyor> ben de e, toplantıyı izlemek için Atina'ya gittim. E, şimdi biraz, zaten bayağı uzun süredir yurt dışından özellikle uluslararası örnekleri konuşmaktayız. E, onlardan son haberler, oradaki tartışmalar nerelere gidiyor, ne aşamadalar Biraz feyz versin, biraz da hayıflanalım <gülüyor> diye ee, onlardan bahsedeceğim. Ee, şimdi bu Avrupa Social and Solidarity Economies yani toplumsal ya da sosyal ve dayanışma ekonomileri e, ağı e, bayağı uzun süredir fonksiyonel olan bir ağ. Adı RIPES, e, kısaltması e, meraklıları bakabilir internetten. E, RIPES'in, yani bu alın dördüncü yıllık toplantısıydı. E, 9-11 Haziran arasında Atina'da Atina e, Ziraat Fakültesi'nde yapıldı toplantı. <gülüyor> Önce bir şeyi anlatayım. Ortamı, Ziraat Fakültesi Atina'nın birazcık merkezin birazcık Hı. dışında oldukça yeşil bir e, yerleşkesi olan bir e, üniversite. İçerideki bütün e, aktiviteleri Yunanistan'daki dayanışma ekonomileri örgütlemiş durumdaydı. Yani verilen kahve, yeniden yiyecekler, atıştırmalıklar hepsi Yunanistan'da şu an faal olan dayanışma mutfakları, kafeteryaları e, vesaire'nin getirdiği bir kere ürünler vardı. E, i̇kincisi bu e, ürünler bedava değildi. Çünkü herhangi bir yani herkese açık olan ve e, şey kayıt ücreti falan alınmayan bir toplantı ancak işte aslında çok Ucuz yani dışarıya göre de yine de ucuz ancak e, işte belli bir e, ekonomik maliyeti oldukları için e, bir e, eder karşılığında edindiğimiz işte kahve, çay, e, börek falan gibi şeyler. Ama şöyle bir güzelliği var bu ağın e, Yunanistan'daki bu ağın kullandığı Kopernikus adlı başka bir para birimi ile alışveriş yapılıyor yani euro vermiyorsunuz önce euronuzu gidip e, o paraya çeviriyorsunuz çünkü bu ağ kendi arasında zaten alışverişlerini e, Kopernikus parasıyla yapıyor e, biz de gittik önce Kopernikuslarımızı aldık hmm. yani bu arada <gülüyor> ben de ufak bir parantez soru sorayım. ...yediğiniz, içtiğiniz sizin olsun demeyeceğim... ...yediğiniz, içtiğiniz de <gülüyor> burada... E, e, ...vegan beslenmeye ilişkin bir şey var vardı. Çok önemsiyorum bu soruyu. Aynen, e, vardı. E, yani şöyle... ...şimdi kahvede... ...yani hani zaten öyle bir şey yok... ...yani sütsüz içebilirsiniz ama... Hani ...ne bileyim, bir şey yoktu... ...soya sütü yoktu... Evet, ...ama e, şeyde, öğle yemeğinde... E, bir böyle daha etli, bir etsiz ama e, hayvansal proteinli bir de tamamen vegan e, iki menü vardı. E, yani onu dikkate almışlar. Atıştırmaklarında bir kısmı işte mesela daha tahıl barları gibi şeyler yapılmıştı. Onlar vegandı. Yani mutlaka e, onu önemseleyen e, bir şey var. Ben bunu şununla açıklıyorum. Yunanistan'da halen kuvvetli ve yani de çok kuvvetli olan bir anarşist hareket var. O anarşist hareketin ee, en azından ağırlıklı bir kısmı vegan, e, işte antimiliter vegan e, <gülüyor> e, olduğu için yani orada köklenmiş bir hareket aslında. E, yani şöyle bir hani adetlerini bulsun diye vegan da olsun değil. Asıl pratikleri içinden ben zaten. Ben de böyle şey bir şey gözlemlemiştim de onun için e, kısa bir süre için Atina'da bulunurken ayrıca da bu mesela ...büyük şenlikler yapılıyor ya... ...rock şenlikleri falan... ...buralarda da aslında... ...servis verilen şeylerin... ...etsiz olması... ...en azından gerekir diye düşünüyorum... ...ve o konuda da bir çalışmamız var... ...isteyiniz. <gülüyor> <gülüyor> İletirim. Yani daha dayanışmacı... ...bir şekilde yapılan yani... ...zaten yerleşik kültürün biraz daha böyle bir... ...altır kültürü olarak yapılan şeylerde... ...festivallerde falan bildiğim kadarıyla hep var... Ama yani çok daha ticari olanların da ne kadar bunu dikkate alıyorlar çok emin değilim. Ee, yani böyle bir ortam vardı zaten. Evet, yani e, iştirak ederek içinde e, zaten o dayanışma ekonomisi ağının içinde bulunduğunuz bir ortam. E, şimdi şunu söyleyeyim bu aslında bir konferans değildi. Aslında bu... Dayanışma ekonomileri buluşması toplantısı yani tabii ki oturumlar vardı tabii ki daha işte panel diyelim formatında oturumlar da vardı ve işte daha çok bu, bu işin düşünsel üretimiyle ilgilenen ben gibi ya da diğer yani Avrupa genelinden Avrupa'nın dışından da akademisyenlerin de konuşmaları oldu ancak... Genel olarak yani aslında bunun ana fikri yapılan bu bu ağların yan yana gelmesi ve ihtiyaçlarının tartışması neler yaptıklarını daha nereye ilerleyebileceklerini konuşması. O yüzden ilk günü zaten genel genel işte bizim gibi insanlara kapalı olan onların genel kurulu ve tartışmalarıyla geçti. İkinci gün ne biz daha çok katılabildik. Şimdi kimler vardı diye konuşalım. Bir kere işçi kooperatifleri vardı. Ee, Yunanistan'da daha önce bahsettiğimiz Viyome, e, daha önce hükümetin birazcık, e, yani birazcık değil, epey bir e, baskı kurmaya çalıştığı ve özellikle makineleri ve fabrikanın kendisini e, hani yasa dışı yollarla el konulduğu iddiasıyla e, bir hukuki süreç başlattı. Ancak e, hala başarılı bir şekilde bu sürece direnen Viyome e, kooperatifi <gülüyor> örneğin bunun dışında işte birçok aslında gıda alanında faal olan yani kolektif mutfaklar ya da kolektif işte kafeler, restoranlar gibi daha ufak yapılar vardı. Bunların yanı sıra özellikle İspanya'da çok nasıl diyeyim artık kökleşmiş olan ve oturmuş olan etik finansman, etik sigortacılık yapıları ve onların içinde olduğu ağlar, enerji kooperatifleri... E, ...suyun müşterekleştirilmesi ağları diyeyim Avrupa genelinden yani İtalya'dan, e, Fransa'dan vesaire. E, yine Fransa'dan e, bir sanat üreticileri, <gülüyor> kolektifleri federasyonu yani bir yaklaşık 15-19'du galiba bu tür e, şeyin e, sanat üreticileri ya da... San Sanatsal Üretim Kooperatifleri, e, kolektifleriydi isim, yani kendilerine verdikleri isim. Onların e, oluşturduğu federasyon. <gülüyor> e, agroekoloji konusunda faal olan ya da agroekoloji eğitimi vermek için veren ya da bu tür bu şekilde destek ekolojik olan. Ekolojik tarım yani değil mi? Evet, e, daha ziyade, yani ek ekolojik tarımın da ötesinde e, daha ziyade... ...şeyin doğanın kendi döngülerini Hı. taklit ederek e, üretim yapan... ...yani evet. doğayla aslında ekolojinin de da, den, temelden farklı... ...yani doğanın içinden üretimi yapan... E, ...ve minimum aslında müdahaleyle yani o döngülere... onu ...o döngülerin kendini sağlamasını... E, mü, ...yani tekrar üretmesini sağlayan... ...veya o döngüleri taklit eden yöntemlerle tanım... ...onu zaten... E, <gülüyor> MST Topraksızlar Hareketi'nin aslında başını çekip öne ayak olduğu Lavia Kampesine çiftçi yolu ee, küresel hareketinin bu günlerde çok yani aslında bayağı bir süredir çok e, kampanyasını yaptığı ve agroekolojik hem e, <gülüyor> küresel nüfusu doyurabilecek hem de e, gezegeni soğutabilecek bir kapasitesi olduğunu söylüyorlar. Bundan ayrıca bahsedeceğiz zaten. ...başka bir programda... Ee, ...konut ve barınma konusunda... ...özellikle faaliyet gösteren... ...yani sadece biz... ...işte ne bileyim... ...bir iki tane e, işçi kooperatifi... ...genellikle kırsal alanda faal olan... ...kooperatifler, kolektifler değil... ...hakikaten yine temel bir... E, ...insan ihtiyacı olan barınma konusunda... ...bu tür... E, ...dayanışma ekonomileri nasıl yaratılabilir... E, ...konusunda faal olan bir iki ağ vardı... ...Barsano'dan... Belçika'dan ve Yunanistan'dan ee, Bunun dışında yani bu, bu tür deneyimlerin hani e, paylaşılmasında böyle bir iki tane asıl nokta var benim şu an gözlemleyebildiğim kadarıyla Avrupa'daki dayanışma ekonomilerinin şu an ajandasında olan e, meseleler diyeyim e, Bunlardan birincisi e, yerel yönetimler yani belediyeler ve veya bölgesel ya da e, ulusal ölçekte. ...yönetimler nezdinde bir değişiklik yapılabilir mi? Bu büyük bir tartışma haline gelmiş. Çünkü e, bayağı yani sonuçta son 15 senedir, 15-20 senedir neredeyse bu ağlar e, faal durumda. Ve artık yani şey değil, bir toplumsal ve dayanışma ekonomileri bakanlığı kurulmasından bahsetmiyorum. Yani böyle bir talep değil. Ancak e, yapılan politikaların yani siyasal seviyesinde... E, bu tür bir ekonominin örgütlenmesi yine tabandan ve öz örgütlenmesine daha çok yer açacak, daha çok alan açacak politikalar ne gibi şeyler olabilir? Bir örneği mesela e, Fransa'dan gelen su üzerine çalışan ekip e, şu anda su yönetiminin e, yurttaşların oluşturduğu kooperatiflere bırakılmasını mevzuatın izin vermediğinden mesela bahsetti. E, veya bir kooperatif kurulsa bile o kooperatifin bir özel şirket gibi e, faaliyet göstermesinin mevzuatta düzenlendi yani kar amacı gütmeyen bir kooperatif olmasının yolu yok e, mesela bu nasıl değiştirilebilir gibi e, biraz daha politika tartışmaları vardı bunun dışında bir e, ikinci asıl böyle benim e, gözlemlediğim meselelerden bir tanesi e, artık yani bunu aslında biz programlarımızda çok konuştuk ama yani bunlar Kuruldu, işleyebilir mi, işleyemez mi noktası çok geçtiği için artık işlediğinin hepsi farkındalar. Gündelik yaşamda işbirliğinin açmazları mesela başlıklı birkaç oturum vardı. Yani işçiler hakikaten işbirliği içinde bir üretim yaparken, üreticiler işte bunun karşılığında ücretler nasıl dağıtılacak? Örneğin herkese eşit mi verilecek ya da daha farklı ihtiyaçları olanların... E, haksızla uğramaması için mesela çocuk ailelerin ya da tek başına çocuk yetiştiren kadınların e, ücretlerine ne, ne gibi oynamalar yapılabilir ki hakkaniyet <gülüyor> sağlansın gibi. E, tabii güzel olan şey e, böyle bir akademisyenin gelip böyle böyle yapılmalı diyor olmaması hakikaten bu pratiklerin, deneyimlerin kendilerinin yani bizim başımıza şöyle bir şey geldi biz bunu böyle çözdük falan filan diye tartışıyor olmaları bin üçüncüsü evet, hayatın ha. içinden Aynen, pratikten, olması, gelen, pratikten gelen son derece önemli de, deneyimler olması evet. olduğunu tahmin ediyor insan yani gayet bu. öyleydi hatta işte bir tane e, gazeteci vardı e, kendisinde <gülüyor> dayanışma ekonomileri aktivisti olarak tanımlayan e, o bir oturumda işte herkese eşit ücret diye verilmesi söz konusu değildir işte eğitim, deneyim vesaire vesaire göre ücretlendirme yapılmalıdır diye tamamen aslında kapitalizm modelin e, <gülüyor> taklide olan bir model anlattı. Bence böyle olmalı diye. Yani Viome işçileri falan ayaklandı orada. Evet, tabii <gülüyor> böyle bir şey ya. olmaz ya. diye. Hatta kapitalist sistem daha bile sizinkinden merhametli falan diyerek. <gülüyor> e, ve onlar e, kendi modellerini anlattılar. Mesela benim için de tabii daha önceden ...bilmediğim bir iki şey de öğrenmiş oldum yani mesela Viyome ile ilgili. Viyome mesela özellikle göçmen meselesi bu kadar yakıcı olmaya başladıktan sonra... Ee, ...öncelikle şunu söyleyeyim, Viyome genel kurulunda, bütün üreticilerin içinde olduğu bir genel kurulda... Ee, ...hatta bir de tüketici destekçilerinin de olduğu bir genel kurulda ee, karar veriyor ee, her şeye... Ee, ...şu an önce, e, öncelikleri arasında... E, ...göçmenlerin istihdamı var mesela... ...son e, birkaç sene içinde aldıkları... Çok önemli değil mi? Aynen, e, yani sonuçta gerçek bir ihtiyacı... ...ve gerçekten kendileri dışında... ...daha genel e, belki düzlemdeki... ...toplumsal muhalefet ve toplumsal meselelerle... ...dayanışmayı önemsediklerinin... ...en önemli e, göstergelerinden birisi... ...bunu daha önce de programda söylemiştik... ...Viyome daha önce... E, fayans üretiyordu. Yani inşaat malzemesi e, üreten evet. bir şirketti ve e, bunun ekolojik maliyetlerini, ekolojik etkilerinden, yani biyome kooperatifleştikten sonra bu çevreye verilen ekolojik zararın kabul edilmez olduğuna, e, na karar verip e, üretim biçimlerini de, ürettikleri şeyi de değiştirdiler. Şu an e, ekolojik Temizlik malzemesi üretiyorlar mesela. Ee, Peki ben bir şey soracağım. Çok teknik bir şey. Yani fayans yapı malzemesi üretilirken bu taş ocaklarından elde edilen bir şey değil <gülüyor> mi? Evet. Kimyasal kullanılan da bir şey. Ee, Selanik'te biyome zaten o bölgede var. Ee, Halkidiki'de taş ocakları çok. Evet. Ama yani bunu zaten işçilerin de kendilerinin bir politize olma yani bu konuda bir süreci var. Çünkü zaten süreç içinde diğer toplumsal hareketlerle çok e, angaja ve dayanışma içinde bu fabrika işgali oluyor. Ama daha sonra da bu genel kurullarını sadece işçilerin değil yani biyome işçilerinin değil e, dayanışma içinde oldukları ve destekçisi olan yani destekçisi olmak diye bir statü var. Belli bir miktar hmm. ürün almayı da taahhüt ettiğiniz... <gülüyor> Onların da içinde olduğu bir genel kurulda alınca e, Ne üretileceği, ne kadar üretileceği, hangi biçimde üretileceği, kaçtan satılacağı falan gibi kararların hepsi hı hı. daha geniş aslında bir toplumsal hı hı. kesimle veriliyor Ve hani o üretimin de mesela ya da taş ocaklarının da etkilediği e, yerellerden insanlar da o genel kuruldaysa Tabii ki onlar da hayır bunu artık böyle yapmayalım deme şansına sahip oluyor Bence bu çok önemli bir şey yani bizim için de e, düşünülmesi gereken bir şey daha sonra şunu anlattılar Hem genel kurulda hem de 15 günlük gibi Yani bir aylık ya da 15 günlük gibi Spesifik işlerin yapılması için kurulan mini mikro kurullar var Hani belli bir işin yapılması için Bunların zamanlaması yani ne kadar süre faaliyet gösterecek Kesinlikle sınırlı dediler Yani o mini kurulun kendi başına bir iktidar alanı olmaması için hem de bütün bu pozisyonları seçilen insanların e, işte rotasyonla yani hep böyle sınırlı bir zaman için e, konulması. Ondan sonra işte hatta bu bahsettiğim gazeteci yani şimdi sizin bir koordinatörünüz yok mu bu kurulun falan... Ee, o da işte hani onun bir gücü yok mu falan gibi bir laf etti. Onlar yok koydunuz, müsüz koydunuz. Becerebiliyoruz bu işleri falan dediler. Baya tatlı bir aslında şeydi ee, karşılıklı evet. Peki O şey eşit işe eşit ücreti evet. aksini savunan gazeteci ne oldu? O yani o savunmaya devam etti. Çok ilginçti çünkü yani dört oluşumun konuştuğu ve yani e, izleyiciler arasında da benim falan gibi yani insanların olduğu bir panel ve yani biyomeciler olmaz böyle iş falan diye böyle bağırışarak yani daralarında konuşuyorlar. O ama yani çok da böyle şey güçlü bir kadındı. O asla şey yapmadı. Yani kadının da tabii ki yani belki bir yani geldiği bir sayıki anlayabiliyorum. Yani böyle hiçbir şey gözetmeyen tamamen her şeye eşit dersek yani herkese eşit ücret dersek tembellik oluşur gibi bir şey var. Ama yani. Yani bu çok şey işte ee, ana akım ekonominin şey, gözüyle bakmak evet, yani. Tembellik kötü bir şey yani. E, tembellik evet kötü bir şey. İşte insanlar çalar ya da e, şey La yapar. Orar Çalışmak yorar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ama mesela bunu söyle Yani o kadar aslında şeydi ki e, işte emblematik bir durumdu ki orada. Yani kadın... Aslında protein içinden gelmediği için bunu söylüyor. Evet. Yani herkese eşit ücret verirsek ay ben nasıl olsa işte 10 lira alacağım ben yatayım der herkes. Veya işte şey yapar yani İnanın başkasının hakkını. İnanıştanın hep buydu ya zaten. <gülüyor> Tembel inanlar. Evet. Kahve içip yatıyorlar. Ee, ama mesela viyomeciler de diyor ki yani bizde tam da mesela şey çıkmıyor. Yani kimse... E, dolandırıcılık yapmıyor ya da kimse hırsızlık yapmıyor yani şeyin içinde şirketin içinde çünkü her, her şeyi eşit paylaştığımızı herkes biliyor yani bizim yani kimse kimseden daha fazla almadığı için yani kimsenin e, hani o iş, işi yapmamak ya da yaptığı yani bana bu yetmiyor bu niye daha fazla alıyor ben de o kadar almalıyım diye hır çıkarmak gibi bir derdi olmuyor diyor yani kadının tembellik yaratacağını düşündüğü aynı olgu e, deneyimleyenler diyor ki, yani tam da o yüzden çıkmıyor tembellik ya da kavga gürültü. E, onu böyle görmek çok şey tabi. Yani biz tabi şeyle çeviriyle dinlediğimiz için büyük ihtimalle bayağı şeyi de kaçırdık. Sen Sayın Ömer abi belki e, daha istedim. satır aralarında <gülüyor> anlayabilirdin. Tehlikeliymiş ama kadan düşüncesi şimdi ben de sizin aynı fikri sahip oldum. Tembellik yaratır diye. Evet, ya bunun en uç noktasına şeye kadar vardır. Arbeit macht frei. <gülüyor> Çalışmak özgürlüğü özgürleştirir kadar varabilir galiba. Ee, yani şey de tabiiydi. Yani çok böyle zıt bir şey söylüyor kadın ve yani ya kimse onu, de dönmeye evet, yani. o, o da ilginç. Yani <gülüyor> atsaydınız dışarı. <gülüyor> Herkes dinledi falan. Yani bu da ilginç bir fikir tabii ama yani biz hiç katılmıyoruz falan. Diyor. Yani daha çok böyle bir hani biyomeden konuşan paneldeki insanla da gayet sakin cevaplar verdi de hani biz asıl yani izleyiciler olarak nasıl olur falan diye heyecanlanan bizlerdik ee, bir son meseleyi daha söyleyeyim bu e, bence işte bir ikinci adım olarak belki Türkiye'deki örneklerimiz için de e, düşünülmesi gereken ve hatta düşünülen e, dün olan bir faaliyetten de bahsederek bitireceğim e, bu a, yani yapılar işte dayanışma yapıları aslında ...girdi ve çıktılarını yani üretim yapmak için e, gerek duydukları ham madde vesaire gibi... Ve ...hem madde ve mesela enerjiyi de yani enerji kooperatiflerinden de bahsediyoruz. E, ve ürettikleri şeylerin başka ne tür aslında dayanışma ekonomileri biçimleri içinde kullanılabileceğini... ...daha çok mevzu haline getiren e, ağlar e, kurmak ve yani bunları yaşatmak. Yani bunun bir iki tane örneği var. E, sadece ekonomiler için, yani ekonomilerin, o dayanışma ekonomilerinin üreticileri değil... ...oradan yararlanan, hani bizlerin de içinde olacağı... E, ...ve böyle daha korunaklı, kendi içinde kendini kısmen döndürebilen bir e, dayanışma ağı nasıl kurulabilir? Kurulan örnekler. Burada iki örnek vardı özellikle. E, meraklısı internetten de bakabilir ama tabii dil meselesi var. Bir tanesi Solidarius... ...solidarius.net'ten girebilirler. Brezilya'da bu. Yani Portekizce. Bazı sayfaları İngilizce'ye çevrilmiş durumda. İkincisi de Barcelona'da yapı, oluşturulan Merkada Sosyal. Aslında İspanya genelinde e, eyalet eyalet olan bir sistem Merkado Sosyal. Ee, ama Barcelona'daki en böyle gelişmiş olan Barcelona'dakinin içinde örneğin bizim daha önce programda da bahsettiğimiz Coop57 gibi etik finansman yapan e, finans kooperatifi e, ya da etik e, sigortalama yapan kooperatif de var. Ve mesela bu ağdaki yapıların e, tırnak içinde sermaye ihtiyacını e, %60 ila %80 arasının oluşturdu. E, Koop tarafından mesela karşılandığı var ama o, o çok önemli bir şey yani. Önemli Hı -hı. bir aslında alanın içinde parça. Bu ağlar ne yapıyorlar? Özellikle Solidarius çok ön, ilginç bir örnek. Ee, sadece parasal bir değer, hali hazırda parasal bir değer biçilmiş hizmet ve mallar e, dışındaki... ...nasıl diyeyim ama ekonomik değeri olan... E, interaksiyonları da e, bir şekilde ağın içine koyuyor. Yani ne demek bu? Diyelim ki benim e, o ağın zaten yerel bir parası var yine. O Yani on Kopernikus cebimde var diyelim. Ama e, ben o ağda aynı zamanda bir takım örgütlenme organizasyon işlerinde ya da o kolektiflerin birkaçında gönüllü olarak çalışmış olabilirim. Yani ihtiyaç, ağın hani gündelik ihtiyacı için. Yani o da belli bir kredi veriyor bana. Yani sadece param olması gerekmiyor aslında belli ihtiyaçları karşılamak için. Ee, o ağın katılımcısı ve örgütleyicisi olarak zaten belli şeylerden yararlanma ve belli ihtiyaçlarımı karşılama e, da doğuyor. Yani sadece parasal değil Hı. yaptığımız parası değer olmayan birçok bir iş sayesinde bir tür takasla... E, Oradan ihtiyaç karşılamak mümkün ve bence bu önemli bir, e, bir adım, çok önemli bir adım. E, bunun hani nasıl aslında sistematikleştirildiğinden biraz bahsedildi. E, Solidarious.net bunların hepsi portal, yani e, Mercado Sosyal'de bir portal, internet sitesinde portal olarak görebiliyorsunuz. Ve şu oluyor, işte mesela içinde 60 ya da 70 tane üretici var ne istiyorsunuz? Elma. Elma yazıyorsunuz. Size en yakın yerdeki mesela şey e, dayanışma ekonomisi içinden size elma tedarik edebilecek yapılar çıkıyor. İşte sizin bir krediniz var. Ondan sonra diyelim ki önceki gün gittiniz bir elma bahçesinde elma toplamıştınız zaten yardım etmiştiniz. O elma bahçesinin e, kooperatifi size belli bir puan ver vermiş. O da sepetinizde ama işte on kopernik usta sepetinizde onlarla gidip işte elma alabiliyorsunuz gibi. Çok oldukça ilginç yeni şeyler bunlar. İngiliz çok şey e, sen e, Açık Gazete'nin muhabiri olarak dünyada e, sosyal ve ekonomik dayanışma vaziyetlerini takip ediyoruz. Bunları e, bir de e, ya, ufak bir nota yazıya döküp ve açık radyo <gülüyor> sitesinde evet, çok iyi olur. Yani. Sadece iyi olur. açık radyo sitesinde de kalmıyor o nota döküldüğü zaman diğer kaynaklarda faydalanıyor. Evet, Yayılıyor evet. yani. Ee, evet. Bir yani e... Bunun karşılığında kaç kopernet olsun bilmiyorum ama. küçük <gülüyor> öpücük beş kucak olur. <gülüyor> <alırım. gülüyor> evet tamamdır. <gülüyor> Yazarım. Yani başka bir e, İngilizce bir yazmayı düşündüğüm bir, yani daha doğrusu tavsiye ettiğim bir yazı vardı. Ama benim için de iyi olur. Yani şu defter kaybolursa evet. ne yaparız i̇şte diye düşünmüyorum. Ben de onu düşündüm. Bu defteri ufak bir nota dönüştürüp tamam sözüm olursa çok mem memnun oluruz doğrusu. Tamamdır çok teşekkür ederim. Yaparız yani inşallah bu ara. Çok <gülüyor> i̇yi teşekkürler teşekkürler görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Polut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun